Müslümanlara en sıkışık zamanlarında yardımını esirgemeyen cenabı Allah Bedir Savaşı'nda olduğu gibi birçok defa Osmanlı askerine de nusretini inzal etmiştir. Bunlardan bir tanesi Müslüman Türk askerinin Kırım'da Ruslarla yapmış olduğu savaş ve tarihçi Ahmet Mithat'ın kaydetmiş olduğu hadisedir. Ruslar Oltaniçe'de 150 bin kişilik bir kuvvetle Eflak ve Buğdan mıntıkasına girdiklerinde sadece 25 bin kişiyi Bükreş üzerine salmıştı. Oltaniçe'de Serdar Ekrem Ömer Paşa'nın komandasında 3 bin kişilik bir kuvvet Rusları tutmaya çalışıyorlardı. Ellerinde ise iki veya üçten fazla bataryaları bile yoktu. Ruslar evvela Oltomiçe'de bulunan Türk askerlerini ezmeyi planlamışlar. Buraya on misli bir kuvvetle hücuma geçmişlerdi. Bu manzarayı Eflak ve Buğdan ahalisi ve hatta yabancı gazeteciler görmek istiyorlar ve Rusların Türkleri nasıl perişan edeceğini seyre hazırlanıyorlardı. Sabahın erken saatlerinde Ruslar külliyatlı bir top ateşiyle Müslümanlar üzerine gülle yağdırmaya başlamıştı. Müslümanların arkasında Tuna Nehri akıyordu ve bu sebepten geriye dönmeleri de artık imkansızdı. Düşmanlarının sayı ve silah bakımından kendilerinden kat kat üstün olduğunu gayet iyi bilen Türkler kol ağasının da müsaadesiyle abdest alıp iki rekat namaz kılarak birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Artık son hücumlarını yapacaklar. Allah ne emrettiyse. ise ya şehit ya gazi olacaklardı çünkü Türklerin ellerinde bütün mermileri de bitmiş süngü tak emri verilmişti yeri göğü titreten o müthiş topların himayesinde Türklere iyice yaklaşan Ruslar da artık ağır silahlarını susturmuşlar süngülerini takmışlardı karşı tepelerden Türklerin birkaç misli düşman önünde nasıl eriyip yok olacağını düşünerek gayri ihtiyari gözleri yaşararak seyreden yabancı gazeteciler ve halk neticeyi beklemeye başlamışlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeylerin olduğunu gösteriyor ve şöyle sesleniyordu, gaziler, benim imanlı çocuklarım, bakınız Allah Celle Celaluhu bize yardım gönderiyor, semaya bakın diyerek haykırmaya, hançeresini yırtarcasına bağırmaya başladı. Allah'tan başka sığınakları kalmayan imanlı Osmanlı askeri bir anda havaya baktıklarında ne görsünler? Bölük bölük, yeşil elbiseli, turna gibi dizilmiş melaike ordusu Müslümanların imdadına yetişmiş ve Rus askerlerinin üzerine bir kartal gibi inmişlerdi bile. Zaten. Şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen Türk askerleri Allah Allah nidalarıyla tekrar düşman üzerine hücuma geçtiler. Yeri göğü inleten bir haykırışla düşmana saldırmaya başladılar. Bu manzara orada bulunan halk ve gazeteciler tarafından ile müşahede edildi. Müslümanlar muzaffer olup ortalık... ...sükunete kavuştuğu zaman Türk askerlerinin yanlarına gelen gazetecilerin ilk sorusu şu oldu. Yanınızda sizlerle beraber savaşan ve nurani yüzlü yeşil elbiseli askerler şimdi nerede? Onları bize gösterebilir misiniz? Tarihçi Ahmet Mithat, yabancı gazetecilerin gördüklerini aynen o zamanki gazetelerinde yazdıklarını nakletmektedir.